Çık Radyo Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Stüdyoda bugün ben Derya. Merhaba ben Asu. Beraberiz ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak... Hep beraber şimdi şahane bir program yapacağız. Çünkü e, program konuğumuz genç, dinamik ve hep uzun zamandan beri böyle bir program yapmak istiyorduk. Kınalıada hep büyük adaya göre bir uçta kalır yani uzak ada uzak ada ama esasında muazzam bir tarih, geçmiş, sportif yaşamı var. Şimdi size e, sevgili Laden'i e, tanıtacağım. Hoş geldin Laden. Hoş bulduk. Hoş geldin Laden. Hoş bulduk. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Esas e, bundan sanırım iki hafta önceydi 35 yıldır böyle e, e, Türkiye'nin tek özel uluslararası e, yüzme, yüzme turnuvası olan Prens Adaları Şampiyonası'nı başarıyla gerçekleştirdiniz. Evet, evet ee, 550 e, yabancı ve yerli sporcunun katılımıyla e, yine güzel bir e, turnuva yaptık kulübümüzde. Ee, yüzme Federasyonumuzun e, büyük destekleriyle gerçekleştirdik ee, Yaklaşık e, 54-55 yüzme kulübü katıldı ee, i̇ki gün sürdü yarışmalar. Ee, bu yarışmalarda da e, Kınalı Ado Sporları Kulübü kupayı kaldırdı bu yıl. Evet ben biraz senden de bahsetmek istiyorum. Tabii. Ee, Türkiye rekorlarım var bir sürü yani evet. sayısını bilmiyorsun ama yüz falan olabilir herhalde. Evet ee... yüzücü. Türkiye rekoru, evet, evet. Olarak. evet, Türkiye şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu evet. sahibi, Laden Acarlı ve eğitim olarak da önce Marmara Üniversitesi işletme, İngilizce işletme, sonra da University of North Dakota'da. Yüzde yüzme bursuyla eğitimini tamamlıyorsun. Evet. Ve sonra istersen senden devamını alalım. Dördüncü kuşak kızların adalı. Adalıyız, evet. Ee, Dördüncü kuşak, bunun altını çiziyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok önemli. Çok önemli. Çünkü Bence de önemli. Baba ve dede de istersen senden dinleyelim şimdi evet, o evet. ilk kurulma aşaması ve ailenin Kınalıada'ya evet. yerleşmesi. Evet, çok kısa anlatayım tabi. Ee, büyük babam Hakkı Sadık Acar'la e, Yavuz Gemisi'nin çarkçı başısıydı. idi. E, emekliliğinde e, çocuklarını e, büyütebileceği güzel bir yer ararken ile karşılaşmış. E, ve 1930'lu yıllarda e, ailesini alıp Kınalıada'ya yerleşmiş. E, hatta önce ona Kaşık Adası'nı teklif etmişler. Allah Allah. E, <gülüyor> burayı satın al demişler ama o demiş ki... İşte miras sorunu çıkar. Ben kendime bir yer alayım da olsun İstanbul'a yakın. Oraya yerleşmişler. Babam da doğmuş ve büyümüş. Yaz kış tabii burada oturmuşlar. Derken ben de da doğdum ve 7 yaşıma kadar hiç ayrılmadan orada yaşadım. Babam İTÜ Mimarlık Fakültesinden yüksek mühendis mimar olarak mezun oldu ve İçindeki e, Kinala olan sevgisinden dolayı e, adada eksik gördüğü e, yüzme havuzu eksikliğini görerek e, neden olmasın deyip yanına 25 kişiyi alarak e, Kinala'da yüzme e, Sporları Kulübü'nü Çoğu sporcu mu bu arkadaşlarını? Evet çoğu sporcu. Babanız da galiba değil mi? Babam da... da gençliğinde önce moda spor kulübünde ardından Galatasaray kulübünde hem yüzme hem su topu sporlarıyla ilgileniyor. Tabi adadan gidip gelmek hele ki o devirlerde kısıtlı ulaşım, ulaşım imkanlarıyla zor olduğu için bize bir havuz lazım diyor yani bu iş böyle olmayacak diyor. Ee, ve e, kapı kapı dolaşarak Kınalıada'da bütün kapıları çalarak e, gerekli maddi desteği toplamaya başlıyorlar Hatta e, bir hanım diyor ki yavrum her tarafımız deniz Girin denizde <gülüyor> yüzün ne gerek var. gerek var havuza diyor Olmaz madamcım diyor babam e, teknik öğrenemiyoruz denizde diyor Bizim havuza ihtiyacımız var diyor Ve tüm adalılar e, canı gönülden destekliyorlar ee, ve kulübümüz kurulmaya başlıyor önce. Bu arada e, evet. çok konuşurken Öncesi de enteresan gelmişti e, Baban e, Bütün adanın kınalı adanın Etrafını yüzerek e, dolaşabiliyor Yani Tabii. onun yüzmeyle alakalı Hiçbir Tabii. şey yok Çocukların öğrenebilmesi için daha e, emin bir yer evet. İhtiyacından evet. değil Yani mi? kendisinin ve amcamın e, Kınalıada, Burgazada arasında e, ...ve Kınad'ın çevresini yüzerek e, geçmiş oldukları yarışlardan kalan kupaları var. Hala elimizde çok kıymetli. E, yani onlar evet bir şekilde yüzmeyi öğreniyorlar ama... E, ...hem kendilerini geliştirmek hem gelecek nesilleri e, doğru teknikle e, yüzmeyi ve stopunu öğretmek... E, ...ve tabii ki şampiyonlar çıkarmak için... Ee, ...bu havuzu inşa etmeye başlıyorlar. Tabii çok uzun yıllarda şu anki şeklini alıyor. İlk zamanlarda sadece e, denizden çevrilme, dört duvar diyeyim öyle bir yer... ...zaman içinde e, bir havuz şeklini alıyor. Önceleri sürekli e, denizden dolma suyla dönen... ...fakat 1980'lerin e, başlarında e, dezenfeksiyon sistemine hı hı. geçilen bir tesis... Ee, tabii ki tüm e, üyelerimizin e, maddi manevi destekleriyle e, bu noktalara geliniyor ve inanmalarıyla e, spora, e, sporcuya bu noktalara geliyor. Ve bir olimpik bir yüz havuzu değil mi? İstanbul'un ilk evet. olimpik yüz havuzu Kınılda'daki evet, havuzdur. Müthiş bir şey, evet. Evet. E, ve çok, yani kaç tane yarışmaya da ev sahipliği yapmış, değişik değişik yani yarışlar Yani böyle olduğu için İstanbul'un ilk. Olimpik yüzme havuzu olduğu için yıllarca İstanbul şampiyonaları, Hı -hı. bazen de Türkiye şampiyonaları bizim kulübümüzde yapıldı. Hı -hı. Ee, daha sonraları işte Türkiye Spor Yüzlerleri Derneği bir havuz yaptı. Derken elimetelik havuzların sayısı arttıkça e, bizim havuzumuz da e, tabi tuzlu olduğu için e, artık bu yarışmalarda kullanılmadı. Ama e, biz 35 yıldır daha ilk başta konuştuğumuz gibi. Prensi sıraları yüzme yarışmalarını organize etmeyi hiç bırakmadık. Evet. E, bu arada benim küçük kız kardeşim de Kınalıada sporlarının yüzücüsüydü. Evet, Ama evet. mesela Kınalıada da oturmazdı, ee, yani şart da değildir. Değil. E, çünkü çok fazla sporcusu vardır ve anakara'dan da gelirler. Bunuda böyle ki. bir parantez olarak. Evet, evet. E, anakara'dan adaya gelip giden çok fazla sporcumuz var. Kışları ee, orada antrenman yapıyor. Kışları o, sporcunuz var şu anda. Bir de su topu var tabii onu evet, bu, unutmayalım. Bizim yüzme, su topu toplamda 120 civarında lisanslı sporcumuz var. Ee, yaz okullarımızda kayıtlı 280 e, kursiyerimiz var. Ee, aynı şekilde kış e, spor okulumuz da var. Orada da 80-90 civarında sporcuyu e, yakalıyoruz yani onlara da Doğru teknikle yüzmeye Hı. öğretmeye Adalı çalışıyoruz Adalı çocuklar yani diğer adalardan da geliyorlar sizin Diğer havuzu, adalardan e, çok gelen olmuyor Çünkü her adada bir havuz olduğu için Onlar da kendi Hı. adalarındaki kulüplerin havuzlarında eğitim alıyorlar aslında Biz kendi adamızdaki e, özellikle esnaf ve işçi e, çocuklarından Ücret almadan Hı. bu hizmeti veriyoruz kendilerine e, Aileleri de birlikte o antrenman süresince e, kulübe girip izleyebiliyorlar Böyle de bir hizmetimiz Kınalı var. Adanın çok güzel bir kimliği evet. var dolayısıyla böyle bir evet. çok nasıl diyelim Kınalı Adalı'lar adalılarına sahip çıkıyorlar. <gülüyor> eğlence evet. Eğlenceyle sporu bir spor arada çok iyi yaşayabiliyorlar benim evet, gözlemim yani. biraz öyle. Evet, spor, evet. eğlence, yemek. Sosyal galiba. anlamda da e, biz kulüp olarak üstümüze düşen e, görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum ben. E, çünkü... ...her genç spor yapmaktan hoşlanmıyor... ...buna da saygı duymak lazım tabii ki... ...dolayısıyla onların da... ...kendilerini rahat... ...hissedebildikleri... ...kendilerini ifade edebildikleri... ...diğer başka aktiviteler... ...düzenliyoruz... ...eğlence... ...müzikle eğlence yerimiz var... ...geceleri hizmet veren... ...onların dışında aslında... ...bizim kulüpte futbol, basketbol... ...voleybol kursları da var... İşte yoga, e, zumba e, bu tip şeyler var. Küçük çocuklara yönelik beden atölyesi dediğimiz çok güzel bir program var. Bunun içinde hem bale hem jimnastik var. Aynı şekilde küçük girişimciler dediğimiz İngilizce ile e, oynatılan kutu oyunları etkinliğimiz var e, Bayağı böyle e, adanın... konserlerimiz oluyor Herkesinin evet. çok... buluştu evet. Herkesinin evet. buluştu Ve Şimdi evet. bir de şeyden bahsediyordunuz bir meslek yüksek okulu evet. değil mi? Evet bir de e, kulübümüz yine yeni bir girişim içinde e, bulunacak kısa zaman içinde Ada Kademi Vakfı e, ada altında bir meslek yüksek okulu kuruluyor Dört adayı içine alan e, bir e, girişim bu Bizim kulübümüzde de e, antrenör, e, yüzme antrenörü yetiştirme programı e, verilecek. 2 senelik bir yüksek eğitim olacak Hı -hı. bu. Yani su sporları kulüplerinin ne kadar aslında bir mahallenin e, gelişmesi, bir aradalığı için evet, önemli evet. olduğunu görüyoruz. Yani dışarıdan bakanlar sadece bir denize girildiği, girilen, Hı -hı. güneşlenilen böyle bir yer olarak görebilirler. Bir sosyal kulüp olarak görebilirler. Tabii ki bu özelliği de var ve olacak da. Ama e, gerçekten hem kuruluş amacı hem kendini devam ettirme, gerçekleştirme e, amacı doğrultusunda biz aslında sportif, e, sosyal ve kültürel bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Resim sergileri yapıyoruz kulüpte. Ee, bu gibi şeyler de oluyor. Siz şimdi hem orada e, antrenörlük de yaptınız hem de yönetim kurulu üyesiniz. Evet, evet. Yani he, ben, hemen hemen işin tam başındasınız tam şey, diyebiliriz. Mutfağından Mutfağında, geliyorum. Mutfağından evet. da geliyorsunuz. Bir de e, acaba sorunlarınız da var mı bu kadar güzel e, şeyler konuşuyoruz ama hani... E, Sorunlarımız var tabii ki ama <gülüyor> isterseniz çok değil Peki hmm. ha üstesinden geliyoruz. Üstesinden geliyoruz uğraşıyoruz tamam. evet. Peki o zaman e, biraz babanızdan bahsedelim Tabii, mi? Çünkü binası değil mi? Adı babanız tarafından tasarlanmış. Tabii projelendirilmesi kulübün e, tamamen Başara ait. E, aynı zamanda e, onun e, sağ kolu da diyebileceğimiz Manuel Tagaryan, o da mühendis. Onun çok büyük emeği vardır. Şimdiki başkanımız Profesör Doktor Emre Burçkin çok çok büyük katkıları vardır her anlamda Babamın vefatından sonra ikinci başkan olarak kulübü devraldı Her anlamda gerçekten çok çok güzel noktalara getirdi kulübümüzü Hala da getirmeye devam ediyor evet. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum buradan 51 sene değil mi galiba? Kulübümüz kurulalı beri. 51 tamam. sene oldu. Hı -hı. Ee, benim babam Başar Acarlı 30 sene Hı -hı. başkanlığını yaptı. Vefatı nedeniyle e, daha sonrasında Emre Burçkin e, devraldı başkanlığı. Ve e, demek ki 21 senedir de e, Emre Bey götürüyor başkanlığını. Hı -hı. Başar Acarlı özel bir Hı -hı. mimar. Evet. <gülüyor> ee, Adadaki aslında belki Türkiye'nin ilk modern... Hı -hı. E, camisinin e, tasarlayanı evet. Değil evet, mi? Evet e, Çok genç yaşlarda yine Kınalıada'da bir ibadethane yoktu Müslümanlar için e, Diğer e, Cemaatlerimizin ibadethaneleri Vardı fakat bir camimiz yoktu e, Benim babaannem e, Bu nedenle e, Ramazanlarda e, 30 gün evini açarmış Teravi namazına Teraviye gelirmiş bütün ada halkı Babam da tabii bunu göre göre büyüdüğü için öncelikle camiye e, el atmış diyelim. E, yine çok değerli bir mimar olan Turhan Uyaroğlu ile birlikte e, çok farklı bir proje yapmışlar. Ve dünyada en farklı ilk e, 100 cami içinde e, yer alıyor şu anda Kınalada Camisi. Öyle çok, mi? Evet, literatüre hmm. geçmiş durumda. E, Kınalada'ya devam edelim özellikle camisine. Ama bu arada bir... E, Değerli. Sürprizimiz var. Evet, <gülüyor> çok hoş bir parçamız var. Ben bunu ilk defa dinleyeceğim. Evet. Ee, de olan bir dönem, Erkan Orlu, sizin evet. e, kızlarınızın babası ve o evet. bugün size yazmış, benim evet. kınalı ada diye bir parçam var. Evet. Hani bunu ne dersiniz bir? <gülüyor> evet, <gülüyor> onu, bunu yayınlamamızı evet. özellikle istedi. Evet, çok teşekkür ederiz kendisine. Selamlar buradan. Ben de ona çok teşekkür ediyorum. Bize evet. böyle bir parça kazandırdığı için. Tabii. Çok teşekkürler. O zaman dinliyoruz. <Gülüyor> Çok Dinledi huzurlu gerçek. bir parça evet, evet, Kınalıada'yı Kınalı anlatıyor tamamen mu? Tamamen anlatıyor Bu evet, evet. arada e, anımsatalım Belki yeni açan dinleyicilerimiz vardır Laden Acar'lı konuğumuz Dinlediğimiz parçada e, Erkan Oğur'dan Kınalıada'ydı Evet Çok huzurlu bir parça Ve evet. e, Kınalıada nasıl bir yer? Böyle bir Kınalıada, yer mi? Kınalıada e, Gün doğumu ayrı güzel Gün batımı ayrı güzel ...denizi, havası ayrı güzel... Ee, ...bir yer bana kalırsa... ...dünyada... ...yaşamak isteyeceğim başka hiçbir yer yok... Ee, ...bunu her gün İstanbul'dan adaya geri döndüğümde... ...veya bir tatilden adaya geri döndüğümde... ...hissediyorum ve bunun için şükrediyorum... ...benim için böyle... Bir adalık e, ...aslında kimliği var gerçekten... Evet. ...yani sizin gibi adalılarla konuştuğumuz zaman... Biz çünkü daha yeniyiz. Yani öyle bir sizlere göre Evet yani <gülüyor> orada sen... doğmadık. Çocukluğumuz evet. geçmedi falan hani yani sizin gibi adalılarla görüştüğümüzde hep böyle bir adalılık kimliğinden bir adalı olmak, bir adalı kültürü var. Evet. Ee, bu bence bir süre yaşayınca e, ve hissederek yaşayınca edinebileceğiniz e, bir şey olabilir. E, ama tabii orada doğmak, büyümek ee, ...orada çocukluk arkadaşlarınızın olması... ...birlikte misket oynadığınız... Hı. ...ip attadığınız arkadaşlarınızın... ...büyüdüğünüzde hala yanınızda olmaları... ...işte onların çocuklarının... ...sizin gözünüzün önünde büyüyor olması... ...birlikte yaşamış olmak... E, ...süreklilik... ...çok belki, değil mi? Evet süreklilik. sürekli... ...bir de güven hissi... <gülüyor> ...yani kendinizi güvende hissetmek... ...çocuklarınızın... ...sokağa çıktığında güvende olduğunu bilmek... ...başı sıkıştığında... ...herhangi bir komşuya gidip... E, ...sığınabileceğini bilmek güzel ister bunlar. Heybeliada bir de hiç... E, ...arabanın... Kınalıada. E, pardon, Kınalıada'nın hiç araba olmadığı... ...en az, yani en kamu az, araçlarının... Evet. ...dahi olmadığı bir yer. Fight o anlamda da, da çok e, evet. güvenli. Evet. Peki fazla nostaljiye girmeden... E, ...eski ve yeni halini biliyorsunuz... ...tabii Kınalıada'nın çok iyi. Evet, evet. Bunu biraz yorumlayabilir misin? Hani e, parklar... Kayıplar mı deriz artık evet, değişiklikler Çünkü şöyle mi? bir şey de var tabii ki. Yani Adalılar taşınıyorlar. Evet. Adalılar artık e, adada olmaktan sıkıntı duyuyorlar falan gibi değil yani mi? Yani öyle durumlar var. Evet, 1999 depreminden sonra e, bazı insanlar e, buradan göç etti. E, bunun nedeni de e, bazı başka bölgelerden gelen e, belki insanlar... E, Adaları ayrılmaya Zorladı sanki öyle bir e, Şey oldu gibi e, Ama e, Gidenler zaman zaman geri dönüyor e, Bunu da görüyoruz e, Akılları gönülleri hala Adada Hı -hı. aslında e, Bence gelenler de bir şekilde O hamurun içinde yoğruluyorlar e, Değişim Bütün ülkede hatta bütün dünyada Var yani sadece kınılade has bir şey Değil bence insan Olduğu yerden değer almaz Olduğu yere değer verir Yani bunu bilip buna göre e, yaşayıp Davranmak gerekir Yani işte burası işte denizi kirlendi Ya da işte insanları bozuldu Deyip e, kaderini Terk etmemeliyiz bence Eski halini hatırlayıp hı hı. O günleri yaşatmaya çalışmalıyız Ve hepimiz bir şeyler katmalıyız Kendi ...becerimiz, kendi bilgi birikimimiz... ...doğrultusunda, öyle düşünüyorum. Eski hali dediniz de, ya yani anmadan geçmeyeyim... ...çünkü çok şanlı... ...şöhretli yazarlar... ...işte gazeteciler falan var... ...Kınalı da evet. bu küçücük... Evet. ...Adan'ın içerisinde böyle bir... E, ...muazzam bir cevher nasıl çıkmış... ...yani şurada e, hemen... E, ...önümüze gelenlerden... ...şair Cahin Yücel var... Evet. ...bir dönem orada e, yaşadığı Yaşadı. için... ...gazeteci yazar Hrant Dink şair evet. yazar yine Fazıl Ahmet Aykaç, gazeteci yazar Zabel Asadur, kadın haklarının da çok e, savunucusudur, yine eşi e, Hrant Asadur e, yazar Eşber Yağmur Derili, araştırmacı yazar Orhan e, Erdener, hukukçu yazar Sarkis Karakoç, senarist yazar Umur Bugay ve bir de spor anlamında bütün e, spor yazarları sanki oraya toplanmış işte evet. e, o da e, şey e, Onur Belge e, bu arada doktor Miras Miras da a, orada hı hı. yaşamış. Onlar da hep atletizm e, işte. Orhan Şevki. Orhan Şevki. Yani Orhan Şevki Çok kişi var yani burada çok isimlerini sayamıyoruz. Vaktimiz bitti. Sadece a, bir buçuk dakika. Adalar gösteriyor aslında bize. böyle kendi içine kapalı bir yer değil. Belki buradan çıkacak şey. O yani adalar yani. E, aslında ya böyle yaşayan, dünya herkes, insanı yaratıyor. Bir şeyler yapmaya çalışmış, bir şeyler katmaya çalışmış bu adaya. Bu çok ilginç bence. İşte bahsettiğiniz... E, ...adalı olmak ruhu... ...adayı sahiplenmiş olmaktan... E, ...ortaya çıkan... E, ...şeyler bunlar bence... ...evet tamamıyla evet. öyle yani... E, ...adalar böyle kapalı... E, ...bir sayfaya yeri değil... ...değil evet yani... E, ...gerçekten... ...dünyaya anlamda... açık e, ve... E, ...büyük düşünceler üreten... Evet. ...anlattınız bütün bu yarışmaları... ...bütün evet, bu spor evet. ve bu devam ediyor... Işte ...devam evet. ediyor... Ee, biz, ...biz kulüp olarak sporun peşini bırakmayacağız, sporcunun peşini bırakmayacağız. Benim kardeşim Tolga Acarlı da e, yönetim kurulumuzda, Hı -hı. Çok, benden çok daha uzun yıllardır. E, aslında spor tarafını e, o sırtlamış ve götürmekte genel Hı -hı. kaptan olarak. Bu yıl ilk defa Dünya, Şam Dünya Gençler Şampiyonası'na bir sporcu verdik e, sevgili Derin Hansoy. E, bu anlamda tüm teknik kadromuzu e, da ayrıca kutlamak istiyorum... Ee, bu bize Değil çok mi? gurur verdi Hem Avrupa Gençler Şampiyonası Hem Dünya Gençler Şampiyonası'na sporcu vermiş olmak bizim için çok büyük bir başarı. Evet, her anlamda miraslarımızı koruyalım derken dışarıda da küçük bir şey konuşmuştuk. Onu da ekleyelim ve programımızı böyle bitirelim. Çok değerli bir modern mimarlık mirası bu cami ama evet. içi son senelerde inanılmaz ellenerek bozulmuş durumda. Ben buradan bu eleştiriyi geçiriyor, geç, geçiyorum. Evet. Yani bir saygı çerçevesinde o caminin ilk günlerine tekrar kavuşması yani çok arzu ederim kişisel olarak söylüyorum. Buna çok katılıyorum. Derya bu benim içimde kanayan bir yara ben de ilk haline geri döndürülmesini istiyorum Evet programımızın İnşallah. sonuna geldik Sevgili Laden Acarlı'ya çok teşekkür ediyoruz Bir küçük hatırlatma da bizim Facebook sayfamız Instagram ve Dünya Mirası Adalar Twitter hesaplarımız var Her birine bu şekilde ulaşabilirsiniz Fotoğrafları görebilirsiniz Sevgili Laden'in babasının belki yaptığı eserleri de oraya koyacağız fotoğraf olarak Kendisinin <gülüyor> ismi bir sokağa verilmiş değil mi? Evet, evet. oturduğumuz evet. sokağa verildi Başaracağını caddesi oldu Evet e Haftaya sonunda görüşmek üzere halde Hoşçakalın üzere. Çok teşekkürler Ben teşekkür ederim adalar hepimizin Dünya Mirası Adalar